Günaydın. Ben Zeynubi Ezgikaya. Programı Uygar Özesi'nin yerine bir süreliğini ben sunacağım. Kendisi Nisan ayının ortasına doğru yeniden bizlerle birlikte olacak. Toplumdaki çoğunluğun farkına vararak ya da varmadan pek çok şeye kolayca erişebildiği ortada. Fakat engelli bireyler birçok konuda erişim haklarından mahrum kalıyor. İlk haberimiz bu konuda mücadele veren Engelsiz Erişim Derneği tarafından, görme engelli bireyler için başlatılan Engelsiz ATM kampanyası. Engelli insanların belki de en çok kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan halledebilmeleri gereken şeylerden biri olan bankacılık işlemleri, mevcut ATM'lerle görme engelleri için iki katı zor hale geliyor. İşte bu noktadan yola çıkan Engelsiz Erişim Derneği, Garanti Bankası'na yönelik başlattığı imza kampanyasıyla engelsiz erişim için sesli ATM'ler talep ediyor. Günümüzde dünyada pek çok örneği bulunan erişilebilir sesli ATM'ler, Türkiye'de de Türkçe seslendirme desteğiyle hali hazırda bazı bankalar tarafından hizmete sunulmuş durumda. Bir kulaklık girişiyle görme engellerin, yaşlıların ya da okuma yazma bilmeyenlerin yerine ekranı okuyan, para çekme, para yatırma, bakiye görüntüleme gibi temel bankacılık işlemlerinin başkalarından yardım alınmadan yapılabilmesini sağlayan sesli ATM'leri, Garanti Bankası'ndan talep eden Engelsiz Erişim Derneği, bunun sebebini ise Garanti Bankası'nın bugüne kadar bankacılık teknolojisi alanında yaptığı yoğun çalışmalar olarak gösteriyor ve sesli ATM'ye geçiş süre sürecinin Garanti Bankası için kolay olabileceğini vurguluyor. Kampanyayı düzenleyen Engelsiz Erişim Derneği, ATM'leri görme engellerin kullanabileceği biçimde erişilebilir hale getirmenin ciddi bir maliyet gerektirmediğini, günümüz imkanlarıyla Türkçe olarak böyle bir çözüm üretmenin mümkün olduğunu söylüyor. Dernek, bazen ayrıntıymış gibi görünen küçük değişimlerin, Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran veya zorlaştıran sonuçları oluyor. Bizler Engelsiz Erişim Derneği üyeleri olarak sizleri temel hak ve özgürlüklerden olan erişim hakkı çerçevesinde Garanti Bankasının görme engelliler için sesli ATM'ler kurması talebimiz için imza vermeye davet ediyoruz." diyerek destekçilere çağrıda bulunuyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgiye www.change.org/engelsizatm adresinden ulaşabilirsiniz. Sıradaki haberimiz duvarların arkasındaki kitaplarla ilgili. Tekirdağ F tipi kapalı cezaevinden başlatılan imza kampanyasının amacı mahpusların daha fazla kitap okuma hakkı elde etmesi. Kampanyanın başlatılma sebebi Türkiye'deki F tipi cezaevlerinde mahpuslar için kitap sınırlaması getirilecek olması. Kampanya sahiplerinin yaptığı açıklamaya göre bu sınırlama 15 Mart 2013'ten itibaren Tekirdağ 2 nolu F tipi hapishanesine uygulanmaya başlanmış. Tekirdağ'da tutuklu başına dini kitaplar dışındaki tüm kitaplar, yani açık öğretim fakültesinde okuyanların ders kitapları da dahil olmak üzere en fazla 10 kitap veya yayın bulundurma sınırlandırılması getirmiş. Uygulama başlatıldığında fazla kitaplara el konulduğunu söyleyen kampanya sahibi Zeynel Abidin Çelebi, tecrit içindeki mahpuslara yeni bir tecrit dayatıldığını, mahpuslarınsa kitabın en yakın dostu olduğunu, kitabın onlar için hava ve su kadar temel bir ihtiyaç olduğunu söylüyor. Kitap sınırlaması aynı zamanda bilgiye ulaşım sınırlamasıdır. Kitap okumak ve yazmak, dört duvar arasındaki bir insan için zamanının çoğunu alacağı bir aktivitedir. Bilgiye ulaşan mahpuslar bilgilerini esere, üretime dönüştürürler. Bundandır ki hapishanelerden ünlü romancılar, öykücüler, şairler ve karikatüristler çıkmıştır diyerek kitabın hapishanelere ve mahpuslara katkısını anlatıyor. Okuma, araştırma ve bilimsel üretimler için 10 kitabın çok yetersiz olduğunu, bazı kitapların dönüp dönüp bakılacak, yeniden okunacak kitaplar olduğunu söyleyen Zeynel, bilgisayarın da yasak olduğu düşünülürse hapishanede bir kitap başka nasıl yazılabilir diye soruyor. İçerideki kitap ve yayın çeşitliliği mahpusların yaşama bağlılığı ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmelerinde elzemdir. Bu konudaki kısıtlama hatta açık öğretimde okuyanlar için yasaklama kabul edilemez. Bir yandan tutuklu ve hükümlerin okumaya özendirilirken okuyanlara kısıtlama büyük bir çelişkidir sözleriyle durumu açıklıyor Zeynel. Kampanya hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz kitaplar adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanyamız yine kitaplarla ilgili. Aslında konusu hem kitaplar hem de Haydarpaşa Garı. Bir yandan Haydarpaşa Garı'nın gar olarak kalmasını talep eden kampanyalar ve sivil toplum hareketleri sürerken, bir yandan da Haydarpaşa Garı'nın nasıl farklı bir biçimde kullanılabileceğini ve topluma mal edilebileceğini düşünen ve bu konuda talepler üretenler de var. Haberini vereceğimiz kampanyanın amacı, Haydarpaşa Garı'nın bir kütüphaneye dönüştürülmesi. Kampanyayı başlatan Deniz Genç, Haydarpaşa Garı'nın herkesin ulaşabileceği bir yerde olduğunu ve İstanbulluların geniş koleksiyona sahip ve bütün halka açık olan Kadıköy ve İstanbul'u tamamlayacak bir kütüphaneye ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ayrıca kampanya, Garın daha önceki misyonu sebebiyle kütüphanenin içinde ulaştırmaya ait özel bir koleksiyonun bulunmasını da talep ediyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi için, www.change.org.aydarpaşa kütüphane adresini ziyaret edebilirsiniz. Bugün pek çoğumuz artık internetsiz bir hayat düşünemez olduk. İnterneti hayatımızın her köşesinde ve her an kullanıyoruz. İletişim alanında araştırma yaparken ya da beğendiğimiz bir kitabın elektronik haline ulaşmak için. Türkiye'de internete ilk bağlanan kurumdan ODTÜ'den başlatılmış bir kampanya var sırada. ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünden başlatılan kampanyanın amacı kampüsteki yurtlardan bağlanılan internet kullanımının iyileştirilmesi. Kampanyayı başlatan ODTÜ öğrencisi Poyraz Saatekin genel olarak Kıbrıs'ta internet sorunu yaşandığını fakat yurtlarında internetin bazı günler tamamen koptuğunu, bunun yurtta kalan öğrencilerin akademik çalışmalarını etkilediğini söylüyor ve okulun ilgili bilişim teknolojileri departmanından bu sorunu çözmelerini talep ediyor. Kampanya hakkındaki detaylara, www.change.org/ adlı internet adresinden ulaşabilirsiniz. Kıbrıs'tan köklere dönüyoruz şimdi. Sıradaki imza kampanyası, Kıbrıs'ta elinden su kaynaklarının korunmasına yönelik başlatılmış. Suyun aşırı ve bilinçsiz tüketimi sebebiyle su kaynaklarına erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu sebeple su kaynaklarını çok daha iyi korumanın zamanı gelmiş geçiyorken Göksel Çiğdem de bu konuda duyarsız kalamayıp bir kampanya başlatmış. Kampanya, Türkiye'nin batısında bulunan oksijen deposu Yıldız Dağları'ndaki su kaynakları başta olmak üzere tüm Türkiye'deki su kaynakları üzerinde bulunan taş ve maden ocaklarına ruhsat verilmemesini, mevcut işletmelerden süresi dolanların ve faaliyetleri sona erenlerin ise, tahrip ettikleri alanı doğaya geri kazandırmalarını talep ediyor. Kampanya hakkında daha detaylı bilgi için change.org su kaynakları adresini ziyaret edebilirsiniz. Yerel festivallere gittiyseniz mutlaka hayvan dövüşlerine denk gelmişsinizdir. Dövüşleri izleyen çocukları görmüşsünüzdür. Hayvanların zorla dövüştürüldüğü bu organizasyonlarda en büyük zararı hayvanlar görse de bu dövüşleri izleyen çocuklar da psikolojik olarak zarar görüyorlar. İşte bu konuyu kapsayan bir kampanya var sırada. Kampanya özellikle geleneksel festivallerde zorla yapılan hayvan dövüşlerinin insana yakışmadığını, çevrede bunu izlemek zorunda bırakılan insanların ve özellikle çocukların bu dövüşlerden zarar gördüğünü söylüyor. Ve bu sebeplerden dolayı hayvan dövüşlerinin yasaklanmasını talep ediyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi için changeorg hayvandövüşü adresini ziyaret edebilirsiniz. Değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Esen kalın.